Bağış Alamin ve Ala Muhammed ve Ala Alihi ve ve ve Bi Evet abi kaldığımız yerden devam edilmiş. Allah onlarda bir hayır görse işittirirdi, işittirse bile onlar yüz çevrilirdi. Eğer Allah onlarda hayır görseydi, yani dini talim konusunda hırs görseydi işitirirdi. Yani onları anlamayı nasip ederdi. Bu da şuna delalet eder ki bugün insanların çoğunun dinden bir şey anlamamalarının sebebi Allah'ın onların kalplerindeki dini, talim hırsını olmamasını bilmesindendir. Bu bize açıklıyor ki insanın yaratılmışların en şerlerinden olmasının en büyük sebebi dini talim hırsının olmamasıdır. Öyleyse bu cahili Arabi istenileni talep ediyorsa bundan sonra Resullere tabi olduğunu söyleyenin ne özrü vardır. Öyle ki ona ulaşan ulaşmış ve yanında ilmi ona art edenler varken o başını kaldırıp bakmamıştır. Ta ki hazır olsa işitse bile böyledir. Tıpkı Allah subhanehu teala'nın dediği gibi Rabblerinden onlara anlatılan bir zikir gelmeye dursun. Onlar ancak işitirler ve onlarla oynarlar. Kalpleri oyun içindedir. Gene bu kısadan alınan ibretlerdendir ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam beni Allah gönderdi dediğinde ne ile gönderdi sordu. Dedi ki şu ve şununla ve ona Risaletin özü ve nebevi davet olan Allah'ı ibadete birlemek, ona ortak koşmamak ve putları kırmak olduğunu belirtti. Malumdur ki onların kırılması ancak şiddetli bir düşmanlık ve kılıçla tedri tedritleme ile olur. Risaletin özünü yani kaymağını iyi düşün. Burada duralım inşallah. Dün, dün biraz mukaddime yapmıştık Allah'ın faziletiyle. Enfal suresindeki ayeti getirmişti şey. وَلَوْ عَلِمَ اللّٰهُ ف۪يهِمْ خَيْرًا لَا أَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوَهُ Allah hayır görseydi işittirirdi. Allah işittirse bile onlar yüz çevirirlerdi. Bu bize neyi gösteriyordu? Şeyh'in de az önce izah ettiği gibi. Eğer dini talim hırsı olsaydı onlar da Allah onlara dini öğrenmeyi nasip ederdi. Ama Allah onların kalplerinde böyle bir hırs olmadığı için onların hakkı bilmediğini Allah subhanahu teala bize haber veriyor. Burada da insanların iki grup olduğu çıkıyor ortaya. Bir bilerek işitmesine rağmen talim hırsı olmadığından dolayı hakka tabi olmayanlar. iki bilmeden kalplerinde talim hırsı dahi olsa cehaletle sapan küfre düşen insanlar bu ayetten bu iki taife açık bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Burada son okuduğu bölümde son cümlelerde ne demişti? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği tevhid dininin putları kırmak, onlardan uzaklaşmak olduğunu ve bu putları kırmanın da malumdur ki ancak bunları şiddetli bir düşmanlık yapıp Bunları kılıçla beraber ortadan kaldırmak olduğunu söyledi. Ve dedi risaletin kaymağın özünü çok iyi ne yap, çok iyi idrak et, tefekkür et dedi. İmam Serahs rahimehullah cihadın meşru kılınmasının hikmetlerini anlatırken Süfyan bin Uyeyye neden bir söz naklediyor? Kal ba'atallahu taala rasuluhu bi'arba'atis suyuf. Allah Resulünü dört kılıçla gönderdi. Seyfun katile bihi bi nefsihi ubadetul avtani. Peygamberi gönderdi önce kılıç olarak. Peygamber de ne yaptı? Putperestlerle kılıçla savaştı. Vesayfun katile bihi Ebubekir radıyallahu anhu ehli'r-riddet. Riddet ehli ile Ebubekir'in yaptığı zekat vermeyenlerle savaştı ki bu da ikinci kılıçtı. Allah Teala "Tukatilunhum ov yuslimun" Ya savaşacaklar ya da teslim olacaklar. Fetih Suresi 16. ayette söylediği gibi. Vesayfun katile bihi ve men radıyallahu anhu ve kitab Ömer'in yaptığı gibi İranlı Mecusilerle ve Rum ehli kitapla ne yaptı? Ömer de savaştı. Bu da üçüncü kılıcıydı. قال الله تعالى: قاتل الذين لا يؤمنون بالله. Allah'a iman etmeyenlerle savaşın. Ayetinin gereğiydi. O da Tövbe 29'du diyor. وسيفٌ قتله به علي رضي الله عنه المارقين والناكثين والقاسطين. Ali'nin savaştığı kimler? Sapıklar, dinden çıkan gerek rafiziler olsun gerek İslam devletine karşı ayaklanan diğer batıl e, adaletten çıkan orta yoldan çıkan diğer azgın fırkalar. İşte el-Musutta İmam Seraxi Süfyan ibn Öğiynen'in bu sözünü naklediyor ki Allah yolunda cihat bunun için meşhur kılınmıştır. Cihad tebliğ metotlarından bir tanesidir. Cihad insanlarla şirkin arasındaki engellerin Kuvvetle kaldırılması demektir. Çünkü insanların tevhide ulaşmasında her zaman ne vardır? İblislerin koydukları engeller vardır. O engeller bazen tebliğiyle aşılırken bazen tebliğ yeterli olmaz o engelleri aşmakta. O yüzden işte güç kullanmak, kılıç kullanmak gerekir ki Allah subhanahu teala da şeriatı, şeriatında cihadı bunun için ne kılmıştır? Meşru kılmıştır. Yeri geldiğinde cihat etmeyi, savaşmayı emretmiştir. Evet, e, İbn-i dönemi bizim için büyük bir ibret bu noktada. İbn-i rahimahullah, e, Tatarlıların kelime-i şehadetin nut katmelerine rağmen, La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demelerine rağmen, icmalle onlarla savaşmanın vacip olduğunu nakletmiştir ümmetin imamlarında. Bu geçen ayette e, zikrettiği gibi ne demişti Allah? Enbiya suresi ikinci ayette. Rablerinden hiçbir zikir gelmesin ki onlar onu işitirler. Ve abun. Oynarlar. Oyun içindedirler. Yani zikir gelmiş, hatırlatma gelmiş ama hani kardeş anlattı ya öğlen namazından sonra kalp var. Ölü kalp var. Sen ne kadar anlatırsan anlat o kalp idrak edemez. O kafirin kalbi. Anlayamaz. Allah onların kalp ne vardır? Kalplerinde ne var? Ağırlık var. Ne yapmasınlar diye fıkh etmesinler diye. Bakın nas ulaşmış. Ama nasıl fıkh etmesinler diye kalplerinde bir ağırlık var. Kulaklarında bir ağırlık var. Onlar idrak edemiyorlar, anlayamıyorlar. Burada dikkat ederseniz cümlenin bitirdiği yerin sonunda ne dedi? Risalenin <gülüyor> kaymanı, yani peygamberliğin özünü iyi düşün dedi. Neydi? Allah'a şirksiz ibadet edip putları yerle bir etmekti Evet, devam edelim. Yine bu kıssadan alınan ibretlerdendir ki tevhidden muradın anlaşılmasıdır. Bunun büyük ve de garip bir iş olduğunun anlaşılmasıdır. Bunun için dedi ki, seninle beraber kim var? Ona cevaben, cevaben bir hür ve bir köle dedi. Bu cevap ile bütün alimlerin, kulları yöneticilerin genelinin ona muhalif olduklarını ve tabi olduklarını belirterek sadece bir erkek tabisi olduğunu belirtti. Bu da en açık delildir ki, hak en azın azınlıkların azında, batıl ise yeryüzünün tamamını doldurmaktadır. Fudayl İbniyyat ne kadar da isabetli söylemiş. Hakkı kabul edenlerin azlığı seni haktan ürkütmesin. Helak olanların çokluğu da seni batıla sevk etmesin. Ve bundan daha da güzeli Allah'ın şu sözüdür. İblis, i̇blisin onlar hakkındaki zanlı doğru çıktı. Müminlerden bir fırka hariç hepsi ona tabi oldular. Burada duralım. <gülüyor> Allah şeyhe rahmet etsin. Fudayl İbniyyat'tan o kadar güzel bir söz nakletti ki burada... Ne dedi? لَا تَسْتَوْحِشْ مِنَ الْحَقِّ قِلْ لِقِلَّةِ السَّارِكِينَ Bu yola girenlerin azlığı sakın sizi korkutmasın. Çünkü her zaman Müslümanlar azınlık oldular. Sayı itibariyledir bu azlık. Yoksa güç, para, imkan olanak değil. Sayı olarak Müslümanlar her zaman bir avuçtur. Bu birçok insanı korkutur. Çünkü insanın fıtratında çoğunluk psikolojisi vardır. İnsan çoğunluğun olduğu şeye tabi olur, İnsan güce tabidir. Bakın 15 seneden fazla bir süre <gülüyor> Mekke'de yapılan davet ve Medine'nin ilk dönemlerine katıyorum. Bu kadar uzun zamanda Müslüman olan adam sayısı 40 kişi, 40 kişi geçmiyor. Ondan sonra bir bakıyorsunuz, şey, Mekke'nin fethinde kaç bin kişi? Binlerle ifade ediyor alimler. Rivayetler değişiyor, farklı farklı rivayetler var. Ama sonuç itibariyle insanlar Mekke'de ne gördüler Mekke'nin fethinde? Müslümanların gücünü gördüler. Müslümanların sayısını gördüler. Müslümanlar sayı ve güçlükte çoğalınca ne oldular? İnsanlar güce tabiler, çoğunluğa tabiler. Herkes bir anda Müslüman oluverdi. Dün bütün Müslümanlara eza eden, hapse doldurmaya çalışan, onları kavim yurdundan çıkarmaya çalışan kavimlerin hepsi bir anda muvahit kesildiler. Hepsi bir anda şirk ehline düşmanlık yapar bir hale büründüler. Bu neden kaynaklanıyor? İnsanların fıtratında çoğunluğa tabi olmak gibi bir hasret vardır. E peki insanın fıtratını var olan bu hasret insana kıyamet günü özür müdür? Kesinlikle değildir. Çünkü bugün tavhutlar var. Tavhutlarda güç, şeytanlarda güç. Ne yapıyor insanların çoğu? Tavhutlara tabiler. Peki tavhutlara tabilerin cehennemde olduğunun delili nedir? Salih Aleyhisselamın kavminin kıssasıdır Allah Kur'an'da zikredildi. Salih Aleyhisselam dediği zaman her din bu Allah'ın devesidir. Sakın ona kötülük yapmayın dediği zaman ne yaptılar? Waqiyanefil mediine titis aturahdu yufsidu la yuslihum. Orada dokuz kişi vardı, fesadı onlar yayıyordular ve ıslaha yanaşmıyorlardı. Koskoca kavimde dokuz kişi var bugünkü medya patronlarının 9-10 kişi olması gibi. Ne yapıyorlar? Bütün halkı medyayla yönlendiriyorlar. Bakın bir Somali furyasıdır patladı. Her tarafta Somali'ye yardım, Somali'ye yardım. Bu Amerika Somali'yi aç bıraktı. Şimdi niye yardım yardım? Onlar Şebab mesela yardımı kesmeye çalışıyorlar. Diyorlar burada Şebab örgütü var. Uluslararası gelen yardımları kesiyor diyorlar. Şebab örgütü denen insanlar Müslümanlar orada yaşayanlar. Allah'ın şeriatına ikamet etmeye çalışan insanlar onlara zaten tabi olmayan adamlar da on, kafirlere meyleden müşrikler zaten onlar yardımı alaraktan hristiyanlığın propagandasını yapıyorlar o yardımlar uluslararası kanallarla hristiyanlar götürüyorlar türkler de verse araplar da verse onlar hristiyanların 10 tane kanalından geçiyor topluyorlar 10 milyon dolar para o 10 milyon dolar parayı da, parayı da uluslararası bankalarda faize yatırıp para kazanıyor kafirler Yoksa yani 3-5 tane ölen çok aç çocuğu düşündüklerinden değil. Senelerdir Afrika'da millet ölüyor. Yeni mi başladı ölümler? Afrika'da onlarca senedir insanlar ölüyor. İşte kafirler ifsadı çıkartanlar bir avuçtur her zaman. Bugün olduğu gibi. Salih Aleyhisselam'ın kavminde de 9 kişiydi. İfsat çıkartıyorlardı ıslah etmiyorlardı. Ne oldu? Allah onların akıbetinden bahsederken diyor ki Anneanne de mer nehum biz onları yani dokuz kişiyi vakalmahum onlara tabi olan kavimlerini helak ettik sonra da diyor ki Salih ve Salihe tabi olan müminleri kurtardık diyor insana iman fayda verir. Yoksa güce teslimiyet fayda vermez kıyamet günü. O yüzden Ebu Hureyre radıyallahu anh Buhari'nin bab açtığı bölümde zekat vermeyenlerle savaş anlatırken diyor ki Araplardan kafir olanlar kafir oldukları zaman diyor. Niye? Araplar zaten İslam'a girmedik ki Ebu Hureyre'nin katında. Mekke feth olunca etraftan millet akın akın gelmeye başladı. Öyle değil mi? Bakın Zadül Mead'ı açın. İbnül Kayyum'un orada Sakif kabilesinin Müslüman olması kıssasını görebilirsiniz. Başka başka kabilelerin Müslüman olması kıssalarını. Mesela Ömer radiyallahu anh ile bir grup sahabe gidiyorlar Sakif'in putunu yıkacaklar. Millet saklanıyor. Başlarına musibet gelecek diye. Ulan bunlar nasıl Müslüman olmuşlar o zaman? Zaten sahabe onları Müslüman demiyorlar. Bunlar güce tabi oldukları için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlardan bir heyeti bir ay boyunca, 30 gün boyunca Sakif kabilesinden bir heyeti misafir etti. Onlara dini anlattı, gidin kavminize bu dini anlatın dedi. Yoksa onlara sahabe hiçbir zaman zaten Müslüman demediler. O yüzden Ebu Hureyre Bukhar'ın yaptığı rivayette Araplardan kafir olanlar kafir oldukları zaman dedi. Ve Fudal İbni İyad'ın bu sözün de şu hadis zaten tevkididir şu hadisten zaten yola çıkarak bunu söylemiştir. Bedalisen muhariben vesaydu garibe İslam garip başladı, başladı gibi garipleye dönecek. Ne mutlu garipten, ne mutlu guriplere. 40 kişiyle başladı İslam. Başladığı garipte tekrardan azınlık olarak ne yapacaktır? Geri dönecektir. burada getirdiği ayet de zaten meseleyle çok alakalı. İblisin zanlı doğru çıktı. İblis haklı çıktı. İnsanların çoğu nerededir? Cehennem dedir. Bukhari müslim'in ittifak ettiği hadiste olduğu gibi her bin kişiden 999'un cehenneme, bir kişinin cennete gireceği bir ahiret tablosu var. O yüzden kimseye tospenbi böyle folian oynayıp da hayaller süsleyip tablolar çizip böyle yapıyorlar ya müslükleri hocalar cennete dolduruyorlar milleti. Hani Allah Gafurdur, Allah Rahimdir. Tabi Allah Gafurdur Rahimdir. Amin la. Biz de Allah'ın rahmet sıfatlarını istiyoruz, temenni ediyoruz, Allah'tan rahmet diliyoruz ama Allah kahhardır, Allah cebbardır, Allah azizun zuntikandır. Allah, Allah'a itaat etmeyen bir kavimden intikam alır Allah. Zaten bugün Allah'ın cebbarları, bu insanlara musallat etmesinin sebebi Nedir? i̇bn Ömer'den gelen, rivayette olduğu gibi Tabarani'nin sahihinde tahriş ettiği beş şey vardır ki insanlar onları yapmasın. Allah akıbet olarak da onlara şunu verir. Hiçbir kavim yok ki Allah'ın hükmüyle hükmetmeyi terk etmesi Allah o topluluğa zalim yöneticileri musallat etmiştir diyor. Bugün musallat ettiği gibi. Devam edelim. Buhari ve Müslim'in sahihlerinde rivayet ettikleri her bir kişiden 999'un cehenneme birinin ise cennete gireceğini belirtilen hadisi, sahabe duyduğunda ağladıkları vakit, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam dedi ki, şüphesiz bu nübüvvetteki hal değildir. Ancak cahili, cahiliyeden öncesindeki haldir. Bu cahiliyedeki sayıdır. Eğer bu sayı tamamlanırsa bu ümmetin münafıklarından tamamlanacaktır. Tirmizi hadis için hasen sahihtir dedi. Eğer insan bu hadiste İslam'ın nasıl başladığını düşünürse ve Resul'e o gün tabi olanları düşünürse sonra da şu hadiste birleştirirse iş onun için açıklığa kavuşmuş olacaktır. Müslüm'ün rivayet etmiş olduğu sahih bir hadiste Resul Aleyhisselatü Vesselam dedi ki İslam garip başladı. Başladığı gibi garipliğe dönecektir. Eğer Allah hidayet eder de doğruyu gösterirse Firavun'un bizden önceki nesiller ne olacak ile Kureyşlerin bizden öncekilerden böyle duymadık yücretleri boşa çıkmış olacak. Evet burada duralım. Demek ki Hiçbir kafir kavim yok ki Hiçbir müşrik kavim yok ki itikadına ne getirmesin Hüccet Yani delil Şimdi düne kadar kimse delil bilmiyordu Şimdi herkes delil söylüyor Ama yerli yerinde söylemiyor Şimdi kitaplar tercüme edildi Herkes kitap alıyor okuyor Hüküm çıkartıyor ahkam çıkartıyor Adam sapıyor Kendince delili var Ne İbrahim ne yapmış Demiş ki işte bu benim güneş Rabbimdir Yıldız Rabbimde Cehalet özürmüş. Peygamber bile şirk işlemiş. Haşa. Kendisinin imanı gidiyor. Farkında değil. Niye? Hiçbir müşrik yok ki dedik. Ne yapmasın? Batılına hüccet getirmesin. Bu Allah'ın insanlar üzerindeki sünnetidir. Ne yaptı? Firavun'un hücceti neydi? فَمَا بَعْلُ الْقُرُونِ الْعُولَ Öyle diyor. Baktı ki Musa geldi anlatıyor millete. Aleyhisselam. Tevhid Allah'ı bilemek, şirk, şirkin kötülüğü. Fıtratta var şirkin şey yapmak, reddetmek insanlara biraz şirkten bahsedin bakmayın siz biz bahsedemiyoruz elimizde gazeteler, televizyonları yok siz 365 gün televizyondan yayın yapın her taraftan Somali'ye böyle reklam yaptıkları gibi reklam yapsalar şirkin kötülüğünü birçok insan şirkten dönebilir yani Allah subhanahu teala'nın yarattığı fıtrat ortadadır e, bunu bilen firavun baktı ki Musa milleti etkilemeye başladı anlatıyor anlatıyor millet tabi oluyor açık bir yer buldu kendince Öncekiler nerede diyor. Yani bunların tamam sen bunları anlattın tevhidi de anlaşılan bunların babaları bu tevhidden gafil öldüler. Bunlar nerede diyor. Cennette mi cehennemde mi? Çünkü hani o televizyonda filmlerde gösterdiği gibi bir firavun var kendine secde edilen falan, Öyle bir şey yok. yani Firavun da ahirete inanıyor. Yani onunla alakalı Kur'an'da görebilirsiniz. Ee, delillere iyi bakıldı iyi fehmedildiği zaman inkar etmediği ortadadır. Sadece kendinin uluhiyetini iddia etmektedir. Nasıl bugünkü yöneticiler kendilerine uluhiyet iddia edip kitaplar yazıp insanların hayatlarını o kitaplarla yönetiyorsalar Firavun da aynı pisliği yapıyordu. Yoksa annesi belli olan bir Firavun'un ben ilahım demesi kadar saçma bir şey yoktu. Yani Doğan adam nasıl ilah olsun haşa. Hiçbir akıl bunu kabul etmezdi. O yüzden Firavun'un böyle bir iddiası yoktu. Firavun Musa'nın insanları etkilediğini anlayınca dedi ki öncekiler neredeler? Anne babaları nerede? Bukhari Müslüm'de hadis var değil mi? Adamın bir tanesi geliyor, Resulullah diyor ki Aleyhisselatü Vesselam'a İslam'ı soruyor İslam nedir? Peygamber ona İslam'ı anlatıyor. İslam budur, İslam şudur. Adamı, peygamberi ikna etsin diye göndermiş Mekke'li müşrikler. Bir bakıyorlar rengi atmış çıktığında. Anlıyorlar ki bu da Müslüman olacak. Ebu Cehil kafiri diyor ki, git sor bakayım baban neredeymiş diyor. Cennette mi, cehennemde mi? Diyor ya Resulallah, babam nerede? Diyor ki, Ebi ve Ebi kefin Benim babam da senin baban da ateşte. Adam diyor ben öyle bir dini kabul etmiyorum çekiyor gidiyor. Yani bugün birçok insana da biz bu dini anlattığımızda ne diyor? Ne yani bizim babamız kafir mi? Anamız kafir mi diyorlar? Birçoklarının ayağı nereden kayıyor? Biz anamıza nasıl müşrik diyeceğiz? Namaz kılıyor diyorlar. E o, o müşrikler de buradan saptılar. Firavun da kendi dönemindeki müşrik kavmine Musa'nın karşısında bu hücceti getirdi. Hüccet aynı hüccet değişmiyor. Meclis müşriklerin e, şeyi neydi? Hücceti. Mesela Nabi Hazreti milleti. Ee, ahira. Başkan biz öncekilerden böyle bir şey duymadık diyorlar. Senin anlattığın gibi bir şey. Bunu da bugünkü müşrikler getiriyor. Biraz dini anlatıyorsun. İşte Allah'ın hakkıdır teşriği falan. Ya oğlum bizde devlet kutsaldır. Babalarımız öyle anlattı. Şimdi nasıl kafir olacak? Nasıl işte ona askerlik yapılmayacak? Çocuk ona gönderilmeyecek, puta secde Biz böyle şeyler senden duyuyoruz. Yeni bir din getirdiniz diyorlar. Öyle değil mi? E, Mekke'nin Kureyşli müşriklerin hüccetini getiriyorlar. O yüzden bu hüccet bazen değişebilir ama fark etmez müşrikler her dönemde bozuk itikatlarına delil getirirler. Devam. ebul Abbas Üstünat Sırat-ı Mustafa'nın kitabında Allah'ın şu hakkında dedi ki Allah'tan başkasının adına kesilenler ait. Ayet zahiri Allah adından başkasına kesilen kurbanlar da Allah'ın adı telaffuz edilse de edilmese de birdir. Bunun haramlığı bir Hristiyan'ın et için kestiğinde İsa Aleyhisselam'ın adını anarak kestiğinin haramlığından daha zahirdir. Tıpkı bizim Allah'a yaklaşmak için kestiğimizi et için kestiğimizden üstün olduğu gibi. Biz onları Allah'ın adıyla keseriz. Namaz ve kurban işlere başlamadan önce onun adıyla ondan yardım dilemekten daha önemli ve daha yücedir. Allah'tan başkasına ibadet de ondan başkasından yardım dilemekten daha büyüktür. Eğer Allah'tan başkasına yaklaşmak için kestiğine Allah'ın adını dahi anarak ile kesse dahi haramdır. Tıpkı bu ümmetin münafıklarından bir kesimin yaptığı gibi. Bu mürtedlerin kestikleri herhalde mübah değildir. Fakat kesiminde için mani birleşmektedir. Mekke ve diğer yerlerde yapıldığı gibi cinler için kurban kesilmekte. Şeyhin sözü burada bitti. İşte bu bazı Allah'ın düşmanlarının o muayyen tekfir etmemiştir diyerek kendilerine ona nispet ettikleri kişi. İyi bak ki, bu ümmetten Allah'tan başkasını kesenlerin tekfirine irşat etsin. Ve münafıklığı nasıl mürtetlik olarak üstünden bir bak. Bu tekfir muayyendir. Çünkü bu bir şeyin haramlığına muayyen bir şey olmadan hükmedilmez. Şimdi burada duralım. Burada Ebu'l-Abbas kim dedik? Şeyhülislam İbn-i Teymiye Rahimahullah. Ee, İktid-i destaratlar de bu et kesim meselesini anlatıyor. Malum biliyorsunuz Yahudi, Hristiyanların kestikleri helaldir. Müşriklerin kestikleri ise haramdır. Velev üzerine besmele çekseler de et kesimi meselesinde illet nedir? Dindir. İbn-i bu sözü de çok açık ortadadır. Ne diyor? E, bu ayetin zahiri ister Allah'ın adını telaffuz etsin, Bismillah desin ister Bismillah demesin. Birinci sınıfı yasak olan hayvan hangisi? Allah'tan başkası için kesilen kurban putlara kesiyordu o zaman müşrikler. Bugünkü müşrikler de putlara kesiyorlar. Türbeye gidip kesiyorlar doğuda. Mesela. O adamlar besmele çekip de kesseler o şeye kesildiği için puta kesildiği için nedir? Haramdır. Ondan yenmez. Bunun haramlığı diyor bir Hristiyanın Mesih'in adıyla deyip de et için kestiğinin haramlığından daha açık bir haramdır diyor. Bakın et meselesinde her biri ayrı bir meseledir. bir, Allah'tan başkası için kesilen kurban haramdır. Bu açık. İki, bir de et niyetiyle keser insanlar. Orada da Hristiyanlar da keser, müşrikler de keser. Et niyetiyle müşrik keserse o da haramdır. Hristiyan da Mesih'in adıyla keserse o da haramdır. Hristiyan Allah'ın adıyla keserse helaldir. Burada da tafsilatı var. Hristiyanların kestikleri helal ama nasıl kestikleri helal? Allah'ın adıyla kestikleri helal. Hristiyan'ın diyor et için keserken Mesih'in adını anarak kestiği hayvanın haramlığından daha açıktır diyor putları kesmenin haramlığı. Haramlar biliyorsunuz derece derecedir. Bu daha zahirdir diyor. Sonra devam ediyor. Tıpkı diyor bizim diyor Allah'a yaklaşmak için kestiğimiz kurbanın etini et yemek için kestiğimiz hayvanın etinden daha faziletli olması gibidir diyor. Yani kurban eti et için kesilen hayvan etinden nedir? daha faziletlidir. Daha sonra da diyor ki Allah'a ibadet etmek, namaz kılmak, kurban kesmek Allah'ın adıyla işlere baş, başlamaktan nedir? Daha büyük ibadetlerdir. Ama Allah'tan başkasına yardım dilemek ise küfür bakımından Allah'tan başkasına ibadet noktasında en büyüğüdür. Yani şunu anlatmaya çalışıyor. Bir adam türbeye gidip de türbenin kendisine yardım edeceğini zannedip oraya kurban keserse bu fiil diyor küfrün içerisinde en büyük küfürdür diyor. Niye? Çünkü hem Allah'tan başkasının adına kesme meselesi var, hem de Allah'tan başkasından yardım dileme meselesi var. İkisi birleşmiş. Sonra da diyor ki İbni Teymiye, tıpkı diyor bu ümmetten bazı münafıkların daha sonradan şirke düşen bazı münafıkların kestiklerinin haramlığı gibidir diyor. Hiçbir halde bu mürtetlerin kestikleri diyor ne olmaz? Helal olmaz diyor İbni Teymiye sözünü noktalıyor, şimdi Şeyh Muhammed İbni Abdülvahab'ın devamındaki sözleri önemli. Ne dedi? İşte ey kardeşim bazı Allah'ın düşmanlarının kendisini ona nispet ettiği ve o Şeyhülislam İbni Teymi muayyen tekfir yapmamıştır dedikleri imama bak diyor. Altını çiziyorum. Ada el -din. dinin düşmanları bunlar. Kalkıp bu bu bu şirktir, bunları yapan müşrik olmaz, bunları müşrik diyenler haricidir. Şöyledir böyledir diyenler var ya Muhammed İbn-i Avdil onlara adâ ad din diyor. Dinin düşmanları bunlar diyor. Kendilerini bir de Şeyhul İslam'a nispet ediyorlar. Diyorlar ki muayyen tekfir yapmamıştır. İşte burada bu meselenin üzerinde biraz durmamız lazım ki muayyen tekfir ifrat ve tefritin olduğu Allah hiçbir şey emretmesin ki insanoğluna ne yapmıştır insan? Ya ifrata ya tefrite gitmiştir. Allah subhanahu wa ta'ala ibadeti emretmiştir. İlimle birleştirmekle Yahudi ve Hristiyanlar ifratın bir tarafı Yahudiler bir tarafı Hristiyanlar da bir tarafıdır. Hristiyanlar ilimsiz ibadet ettiler. Saptılar. Yahudiler de ilmi aldılar. O ilimle amel etmedi. Saptılar. İfrat ve tefrittir Yahudi ve Hristiyanlar. Bu ümmet ise onların arasında vasattır. Tekfir de böyledir. Tekfirde de ifrat ve tefrit vardır. Birinci grup aşırı giden kısımdır. Aşırı giden insanlardır. Tekfirin sınırlarını o kadar böyle genişletmişlerdir ki Allah'ın velisini tekfir etmediğini tekfir etmişler. Allah'ın velisinin kafir demediğine medine kafir demişler. Tabii bunlar her zaman fasit tevillerini getirmişlerdir. Mesela bütün cehmiler ehli sünneti tekfir etmişlerdi. Bütün cehmiler. Bugünkü bazı geri zekalı ahmaklar var. Ehli sünnetten olduğunu iddia ediyorlar ne yapıyorlar diyorlar cehmi de olsa adam tekfir edilmez niye cehalet özürdür falan filan cehmiler bunların hepsine kafir diyor niye çünkü şundan dolayı diyorlar ki Allah işitir görür diyen adam Allah'ı yarattıklarına benzetmiştir Allah'ı yarattıklarına benzeten de kafirdir diyorlar o yüzden bütün cehmiye ehli sünneti tekfir ediyorlar peki ehli sünnetin bu tekfiri Allah'ın ve Resulünün emrettiği bir tekfir mi haşa Öyle değil mi? Değil. Yani bu gibi batıl tevillerle, fasit tevillerle ne yaptılar? Allah'ın ve Resulünün tekfir etmediğini tekfir ettiler. Aşırılığa gittiler. Veya işte Muhammed İbni Abdülvahab'ın İbni Teymiye'nin veya başka alimlerin işte İslam bozan bir unsur olarak naklettiği kafire kafir demeyen kafirdir kardeşini Allah'ın Allah ve Resulünün gönderdiği dini anlayan alimlerin anlayışı üzere anlamayarak kendi batıl fasit ...tevillerini, akıllarını, istihzamlarını ortaya koyarak ne yaptılar? Aşırı gittiler. Allah'ın ve Resulü'nün tekfir etmediğini ne yaptılar? Tekfir ettiler. Bir grup da çıktı bunlara karşılık olarak, bunların karşısına, e, bunlara tepki olarak da. Onlar da dediler ki, e, kesinlikle insan şirk de tekfir edilmez. Ben Müslümanım diyorsa Müslümandır. İman tasdikti. Adam bir şeyleri tasdik etse de yeter iman dille ikrardır vesaire vesaire. Saçma sapan sözler söylediler. İfrat ne yaptı? Tefriti doğurdu. Peki Ehl-i bu kadar e, bu meseledeki ihtilaf da, bu kadar e, çıkmazın içerisindeki yeri, mevkifi neresidir? Muhammed İbni Abdülvehhab diyor ki ulema'u fî zamanina zamanımızdaki alim kisvesindeki adamlar yekulûne men kâle la ilahe illallah fevvel muslim haramul mali veddem diyorlar ki la ilahe illallah diyenlerin malı ve kanı nedir? Haramdır. Niye adam bu kelimeyi söylemiş sadece? La yukeffiru la Onunla savaşılmaz, tekfir edilmez. <gülüyor> Hatta inhem fi'l bedevi allazina yakzibun Hatta dir bazı bedeviler var Arapların arasında adamlar şeyi inkar ediyorlar. Hani dirilişi inkar ediyorlar ama la ilahe illallah diyorlar. Böyle bu kadar cehalet varmış o dönemde. Ha hani böyle adamların dahi tekfir edilmeyeceğine, böyle adamların dahi e, savaşılmayacağını söylemişler. Wayin Kiruna şerayi Bunlar ne yapmışlar? İslam'ın birçok şiarını inkar etmişler bu bedeviler. Wayez umune anleşer ahumul batil hu hakulla. O batıl uydurdukları dinin de Allah'ın hakkı olduğunu zannetmişler. Wallayatlu bu ahed minhum, khasma hu aniyu khasma hu inde şer min akber mumkira düşmanlarıyla, hasımlarıyla anlaşmazlıklarında nerede çözüyorlar? Bu Allah'ın kitabının dışında kendi yazdıkları kitaplarda. Tıpkı bugünkü kavmin işte İsviçre Medeni Kanunu'na göre boşanıp, İtalya Ceza Kanunu'na göre ceza alır. Efendime söyleyeyim diğer Almanya mahkemeler kanuna göre muhakeme olup öldüğünde de İslam kanunlarına göre gömülmesi gibi. O dönemde de Arap Bedeviler aynısını yapıyormuş. Yani buradan çıkan genel sonuç İnnehum yakfu yukfurun bir kurani min awwalihi ila bu itikatlara, bu amellere ve görüşlere sahip olan bu cahil müşrikler kur'an'ı başından sonuna inkar eden insanlar ve yukfurun bi dinir kulluhu ma' ikrarihim bi resulün getirdiği bütün dini resulün hak olmasını ikrar etmelerine rağmen yalanlayan insanlardır diyor anlatıyor ve diyor ki lakin men kalle la ilahe illallah fehu muslim haramul dam ve lev kana ma Şi şiara, yanında İslam'dan hiçbir şiar da olmasa, yanında hiçbir şey de olmasa, İslam'a dair amel bakımından şiarlar dediğini namaz, oruç, zekat, hac. Yanında bunlar da olmasa adam sırf la ilahe illallah diyor diye ona Müslüman dediler diyor. Daha sonra bunların batıllarını anlattıktan sonra, bunların görüşlerinin batıl olduğunu anlattıktan sonra şöyle tamamlıyor. فَعَلَمْ رَحِمَكَ Allah İyi bil ki Allah sana rahmet etsin. اَنَّ هَذِي الْمَسْأَلَى اَهَمُّ الْاَشْيَ عَلَيْكِ bu mesele sana vacipler vacip olan şeyler arasında en önemli meseledir diyor. Li en nehhiyal küfru al İslam çünkü bu küfür ve İslamın ta kendisidir. Ve in sadak tahum fakat kefer tabime anzal Allah ala Rasuli. Eğer onların bu bahtsız sözlerinde onları tasdik edersen diyor. Hangi bahtsız sözler? La ilahillallah diyen Müslümandır. Adam küfürde izah etse dinden çıkmaz. İşte hiçbir şiarı yerine getirmesi de Müslümandır diyenler var ya. Bunları tasdik etsen. Allah'ın Resulüne indirdiğine küfretmiş olursun diyor. Kem azekernaleke minel Kur'an ve's-Sünne vel daha önce diyor biz Kur'an ve Sünnet ve icmadan bunun delillerini nakletmiştik. <gülüyor> Allah ve ensettaktallaha ve Resule, Allah'ı ve Resulünü tasdik edersen aduke <gülüyor> ve Sana düşmanlık yaparlar bir de utanmadan seni tekfir ederler. Bu kadar müşriği tekfir etmezler. Kalkarlar Müslümanı tekfir ederler. Ben bir tane cahil biliyorum. Adam dinin cahili Adam diyor ki kafire kafir demeyen kafirdir kaidesini nakleden bütün alimleri tekfir ediyorum diyor. Ya böyle bir cahil yani. Hani dinin cahili o utanmazlığı yetmiyor gibi bir de bu ehli sünnetin kabul ettiği bütün alimlerin birbirine naklettiği kaideyi nakleden alimleri tekfir ediyorum. Bu kadar müşri tekfir etmiyor. Bu kaideyi nakleden alimleri tekfir ediyor. O yüzden diyor eğer sen Allah ve Resulünün getirdiğini tasdik etsen, onların müşrik olduğunu söylesen, sana düşmanlık yapar, seni tekfir ederler. İşte bu onların üzerinde olduğu yol. Kur'an'a ve Resul'e apaçık bir şekilde küfür diyor. Allah Şeyh rahmet etsin. Meseleni o kadar güzel izah etmiş, tafsirlerle anlatmış ki daha sözleri var inşallah ama bunları okursam biraz daha uzayacak. Onları da inşallah yarın devam edelim. Allah nasip ederse sözlerimizde bir güzellik varsa Allah verip sözlerinin güzelliğinden bir kötülük varsa da nefsim ve şeytanımdandır. Wa aqli da'wan hamdulillahi rabbil alemin